Eşimizin ailesini sevmek zorunda mıyız? Bize zararları dokunsal demişler. Evet, eşi aldığınıza göre ailesini de sevmeniz iyi olur. <gülüyor> Ancak sevilecek aileler oluyor, bazen sevilmeyecek aileler oluyor ama bir kızı aldık nasıl olsa gidip gelmemize gerek yoktur demeyiniz. Eşiniz o ailenin neydir? Kızıdır. Evet. Veya erkek için sadece kadın mı soruyor bilemiyorum. Ben de tam bilmiyorum. Yani mesela. erkek veya kadın evlendiğiniz o beyefendi, hanımefendinin anne babasıdır. Kardeşleri vardır, kız kardeşi vesaire gibi. Bunlardan dini açıdan büyük bir zarar görmeyecekseniz, ahlaki bakımdan zafiyet içinde değillerse, gidip gelmek, efendim oturmak, ikram etmek, çağırmak, gibi güzel davranışlar sergilemeniz uygun olur. Ee, ancak öyle bir şey ki ahlakına güvenemiyorsunuz. Bu kayınpeder de olabilir. Yani bize gelen sorulardan zaman zaman anlıyoruz Allah muhafaza yaramaz kayınpederler olabiliyor. Ahlak dışı davranan. Ee, o noktada mesela onun evine evinize gelmesi gerekmez. Yahut sizin oraya gitmeniz çünkü devamlı zarar görme ihtimaliniz var ahlaki açıdan başka şeyler sebebiyle. E, o noktada e, haklarınız var ama ahlaki yerinde müeddep, edepli, e, ahlaklı bir kayınpederiniz, kayınvalideniz varsa elbette gitmeniz, ellerini öpmeniz, e, onlara ikram etmeniz, nasılsın babacığım, anneciğim diyebilmeniz bunlar güzel şeylerdir.